Ve sahbihi ecma'in. Demin ki derste bildiğimiz, dediğimiz gibi kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme has olan bazı e, özellikler vardır. Peygamber buyuruyor ki, bana beş şey verildi ki, benden önce diğer peygamberlere bu beş şey verilmedi. أُعْتِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْتَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِيرْتُ بِالرُّعْ بِمَسِيرَةِ شَهْرٍ bir aylık bir korku düşmanıma bir korku. E, bana verildi. Yani peygamber bir yere gittiği zaman bir aylık bir mesafede düşman kalbine bir korku gelirdi. O c'ulet li'l ardu mesciden ve Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Mescit yani sezze edilecek yer. Dolayısıyla yeryüzünün herhangi bir yerinde Namaz, namaz kılabilirsin. Ancak nehi yok, nehiye yerler var. Yani sen bir yerde namaz kılabilirsin. Peygamber'e has olan bir şey bu. Ve ümmetine tabi. Peygamber'e ve ümmetine has olan şeyler. Herhangi bir yere gittiğin zaman namaz kılabilirsin. Ancak bazı istisnalar var. Ne gibi? Pis olan yerlerde namaz kılmak caiz değil. Tuvaletler gibi. Daha develin, develerin bulunduğu yerde namaz kılmak caiz değil. Daha Kabillerin orada kabir bulunduğu zaman orada namaz kılmak caiz değil. Peygamber sallallahu veya da kabirin buldu, bulunduğu yerde veya kabire doğru namaz kılmak caiz değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklıyor. Dolayısıyla bir camide kabir bulunduğu zaman o camide namaz kılman caiz değildir. Namazın geçersiz olur. Maalesef bazı camilerde e, türbeler var, kabiller var, camiyle birlikte veya caminin içinde. Kişi e, bu camilere gitmemesi gerekir. Dikkat etmesi gerekir. Daha "Cualetil yeru mesciden ve dediği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şefaat şefaat hakkı şefaatu'l uzma büyük şefaat hakkı verildi. Yani kıyamet gününde mahşerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ee, şefaat eder. <gülüyor> İslam'ın ikinci rüknu ikamussalat. Namazı kılmaktır. Namazı kılmak la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tan sonra en önemli şey en önemli şeyle namaz kılmaktır. Zira peygamberin Maad ibn Cebeli Yemen'e gönderdiği gibi ne diyor? İlk önce davet edeceğin şey La İlahe İllallah olsun Daha sonra onu kabul ederse Namaz kılmak olsun Buradan da anlaşılıyoruz ki La İlahe İllallah'tan sonra İslam'da en önemli şey namazdır Ve Pey Abdullah İbni Şakik diyor ki Sahabe diyor ki biz Peygamberin ümmetinin Biz sahabeler olarak Hiçbir amelinin terkini küfür olarak görmezdik ancak namaz hariç namazın terkini küfür olarak görürdük diyor Abdullah İbn Şakik. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de demiştir ki kişiyle küfür arasında na na namaz vardır. Namazı terk eden kafir olur demiştir apaçık. Dolayısıyla ilim ehlinin birçoğuna göre İmam Ahmed İbn Hanbel gibi ve e bazı hadis ehli gibi birçok alime göre Kişi namazı terk ettiği zaman yani namazın farziyetini inkar etmese dahi terk etse dahi bu kişi dinden çıkacağını demişlerdir. Ahmed İbni Hanbel ve diğer bazı hadis alimleri gibi. Bundan dolayı kardeşler bu yani bu mesele namaz meselesi çok tehlikeli bir meseledir. Çok tehlikeli bir meseledir. Allahu Teala buyuruyor ki فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ السَّلَاةَ والتبع الشهوات فسوف يلقون غياء إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. Fakal Efemin bagdiim khalfen. Onlardan sonra, o peygamberlerden sonra, peygamberlerden bahsediyor. Peygamberlerden sonra bir grup insan geldi ki, abe os salate namazları terk ettiler. O tebau şehavati şehvetlerine uydular. Fesevfe yulqavne gayye gay denilen cehennem çukuruna atılacaklardır. İlla men tabi ancak tövbe edenler ve <gay> amene iman edenler. Anlıyoruz ki burada demek ki namaz kılmayanlar iman etmiş değildi. Bu ayeti de namaz kılmayan kişinin dinden çıkacağına dair bu ayeti de ilim ehli delil getiriyor. Hadis evlenin bir kısmı. Dolayısıyla kardeşler namaz İslamda İslam'ın İkinci ruknudur ve İslam'ın direğidir. Namaz olmadığı zaman kişinin İslamı da İslamı da tam değildir. Dolayısıyla namaz kılmayan kafirdir diyen alimlerin alimler şunu diyorlar: Kişi namaz kılmadığı zaman ve öldüğü zaman o kişinin cenaze namazına gidilmez, cenaze namazı da kılınmaz. O kişi gömüldüğü zamanda Müslümanların mezarına gömülmez. O kişinin arkasından o kişiye dua edilmez. Sadaka verilmez. O kişi için o kişi için oruçta tutulmaz. Haç da yapılmaz. Umre de yapılmaz. Bunu diyorlar. Kafir diyen alimler. Bazı alimlerde var ki Ebu Hanife, İmam Şafii ve İmam Malik gibileri Bunlarda da diyor ki namazı terk eden kişi kafir olmaz diyorlar. Ancak bu kişi e, ittifakla, icma ile günahların en büyüğünü yapmıştır diyorlar. Bu icmayı da İbn-i Kayyem Teala kitab Salat isimli kitabında nakleder. İcma ne? Günahların en büyüğü şirkten sonra namazı terk etmenin olduğunu. Yani ne, ne demek istiyor? Günahların en büyüğü. Adam öldür, zine et, hırsızlık yap, diğer günahları yap. Bu mu daha büyük bir günah yoksa namazı terk etmek mi daha büyük bir günah? Ümmetin, alimlerin ittifakı ile, icması ile hiçbir alemin ihtilafı yok bu konuda. İttifakı ile namazı terk etmek daha büyük bir günah. Burada da namazın önemini buradan anlaşılıyor. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hatta alimler diyor ki, bu alimler İmam Ahmet İbni Hanbel, İmam Şafi, İmam Malik, bu üç, üç büyük alim diyor ki, müştehid alim, müştehidler diyor ki, kişi namazı terk ettiği zaman bu kişi İslam devletinde idam edilir diyorlar. Kellesi uçurulur diyorlar. İmam Ahmet diyor ki, kellesinin uçurmasının sebebi kafir olduğundan dolayı, İmam Şafii ve İmam Malik de diyor ki çok büyük bir günah işlediğinden dolayı. Çok büyük bir günah işlediğinden dolayı. Niye şu hadisi getiriyorlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün e, bir gün ganimetleri dağıtırken bir adam geliyor. Diyor ki Dülhüveysir adi Diyor ki ya Muhammed i'adil fe inneke lem Teadil. Ey Muhammed adil ol çünkü sen adil olmadın. Adil ol çünkü sen adil ol. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızıyor. Diyor ki veylek yazıklar olsun sana. Ben adil olmazsam kim adil olacak? Bunun üzerine Halid bin Velid diyor ki radıyallahu anhu. Ey Allah'ın Resulü bırak bu münafığın kellesini uçurayım. Peygamber de diyor ki dahu lallehu yusalli. Bırak belki de o namaz kılıyor. Ya namaz kıl namaz kılması öldürülmesine mani'dir. Demek ki anlıyor namaz kılmazsa demek ki peygamber diyecek onu öldür. Bu hadis ve buna benzer hadislerden dolayı ilim ehli diyor ki bu üç büyük, üç büyük alim diyor ki namaz kılmayan kişi e, katledilir, öldürülür. İmam Ebu Hanife de diyor ki namaz kılmayan kişi hapsedilir ve her gün dövülür. Ya o kişi namaz kılar ya da dövülerek öldürülür diyor. Bu da Ebu Hanife rahimallahu teala'nın e, görüşü. <gülüyor> ve kardeşler kişinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde dediği gibi kişinin kıyamet gününde ilk sorgulanacak şey namazdır. Allah Resul diyor ki eğer o kişinin namazı tam olursa diğer amelleri de Allahu Teala diğer amellere de bakar. Diğer amelleri de tam olur. Yok namazı tam olmazsa Allahü Teala onun diğer amellerine de bakmaz. Diğer amellerine de bakmaz. İslam'ın diğer bir rüknu ise itao zekat. Zekat vermektir. Zekat namazdan sonra en önemli rukundur. Hatta alimlerin çok azı, bazı alimler. İmam Ahmet'ten bir rivayet, zayıf dahi olsa. Bir rivayet, diyorlar ki kişi zekatı vermediği zaman dinden çıkar. O da alimlerin tabii bu doğru olan bu görüş değil. Ama böyle diyen bazı alimler de var yani. Onu bilin. Doğru olan bir görüş değil niye? Çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki kim altın ve gümüş biriktirirse ve o altın ve gümüşün zekatını vermezse kıyamet günü o kişinin vücudu o altın ve zekat ile e, dağlanır. dağılanır. Ateşe konulup o ateş e, o e, altın ve gümüş ile dağılanır. Daha sonra azabını çektikten sonra peygamber buyuruyor ki azabını çektikten sonra daha sonra allah Teala onu e, azabını çektikten sonra daha sonra Allahu Teala onu cennete sokar. Bu hadis çok açık. Neye açık? O kişinin kafir olmadığına dair o kişinin kafir olmadığına dair açık bir hadistir. Ve kardeşler kişi zekata ne zaman vereceğine dikkat etmesi gerekir. Çünkü kişi zekatı vermediği zaman Allahü Teala o kişideki o malın bereketini kaldıracaktır. O bereketi kaldıracaktır. Vallahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim zekatı terk ettiği zaman kıyamet gününde o cehennemin en alt derecesinde olacaktır. Zekatın, cehennemin en alt derecesinde. Zekatın burada önemi anlaşılıyor. Ve zekat verileceği zaman kişi dikkat etmesi gerekir. Zekat neye verilir? Paraya, altın, gümüş ve bunun gibi kıymetli olan he? altın, gümüş ve para. Bunlar daha behaim dediğimiz üç türlü hayvana koyun 40'tan sonra koyuna zekat şey diyor. 40'tan sonra bir daha sonra 120'ye kadar, 120 200'e kadar, daha sonra 100 100 100 artıyor. Sonra koyun, inek ve ve deve. Bu şeylere zekat gerekiyor. Belirli bir miktardan sonra. Daha neye zekat gerekiyor? El-haricü min el-art. Yerden çıkan şeylere Yerden çıkan şeyler ne? Diyelim ki buğday, e, ha, diyelim, bu gibi şeyler, buğday, e, arpa, böyle şeyler, e, demir, bakır, bunların hepsine yerden çıkan bunların hepsine zekat gerekiyor. Kömür, evet. ha? Kömür, Kömür. hepsi, bunların hepsine zekat gerekiyor. Daha arud ticare. Hatta şey, e, rikaz dediğimiz, bazen e, eskiden e, e, altın buluyor, hazine. Hazineye bile zekat gerekir. Beşte birine zekat veriyorsun, diyor, beşte dördü sana kalıyor. Daha orudu ticara. ticaret, ticaret malları. Ticaret mallarının hepsine zekat gerekir, ticaret yapıyorsan. Bu saydığım şeylere zekat gerekir. Kişi zekat vereceği zaman yazması gerekir. Bu zamanda zekat miktarı nisabı nedir? 76 gram altın diyelim. Bu altının miktarı has bir altın, has yani 24 ayar mı diyorlar onu? 24 ayar altın bu ondan dolayı kimse zekat şu kadar demiyor çünkü altının değeri düşüyor şey diyor. 76 gram, 76 gram sen gideceksin kuyumcuya diyeceksin 76 has gram, 24 ayar. Kaç para ediyor? Sana diyecek misal 500 euro ediyor. Ha, demek ki senin 500 euro'dan daha fazla paran olduğu zaman ve o paraya bir sene geçtiği zaman onda zekat vermen gerekir. Her sene bir defa. İslam'ın başka şartı e, rukunu ise Salma Ramadan. Ramazan. Ramazan e, orucunu tutmak. Hilal görüldüğü zaman e, orucu tutmak. Bu orucu tutma kardeşler e, gücü yeten, mukellef olan, akıl ve bali olan herkese bu orucu tutması ve gücü olan herkesin bu orucu tutması farzdır. Gücü olan herkesin bu orucu tutması farzdır. Gücü olmayan insanlar, bazı yaşlılar gibi güçleri yok. Ne yapar? Orucu tutmaz. Ancak her gün onun yerine bir fakir doyurur. E, Veyahut da hasta olan kişi onun yerine hastalık, geçici hastalıksa iyileştiği zaman o orucu tutar. Geçici bir hastalık değilse, yani e, devamlılık bir hastaysa hiç tutamıyorsa o zaman o kişi her e, şey, tutmadığı her günü bir fakir doyurur. Misafir yani yolcu oruç tutması gerekir mi? Gerekmez. Ancak döndüğü zaman yine onu tutması gerekir. Bazı insanlar diyor ki kişi inşaatta çalıştığı zaman Yazın. Çok meşakkatlı olduğundan dolayı orucu yer diyorlar. Doğru mu bu? Doğru değil. Doğru olan bir görüş değil. Valevi ki bu görüş zayıf. Bu görüş Hanefilerin bir görüşü. Fakat zayıf bir görüş. Hanefilerin bir zayıf bir görüşü. Ancak bu çok zayıf bir görüş. Yani alimlerin çoğunluğuna göre sadece seferde, yolculukta ruhsat verilmiştir. İslam'ın diğer bir rüknü ise haccu beytillahil haram ee, haç yapmak. Senede e, veyahut da ömründe bir defa haç yapmak. Ne zaman gücün yetiyorsa ve yol e, tehlikeli değilse ve gücün yetiyorsa haç yapman sana farzdır. Umre yapmak farz mı? Umre yapmak İmam Şafii ve İmam Mali, İmam Şafii ve İmam Ahmet i̇bn Hanbel'e göre umre yapmak da farz. İmam Ahmet i̇bn Hanbel ve İmam Şafii'ye göre umre yapmak da farz. Seni, e, hayatında bir defa. Fakat diğer iki alime göre umre yapmak farz, farz e, değildir. Peki bu İslam'ın bu şartını nereden alıyoruz biz? Çünkü Peygamber buyuruyor ki, Bu niye İslam ala hamsin? İslam 5 şey üzerine, 5 direk üzerine bina edilmiştir. Şehadetü en ilahe illallah Kelime bu sorular Oluyor mu şimdi? Evet. Tamam. Haccu beytillahil haram e, ömründe bir defa haç yapmak. <gülüyor> bu da gücü yeten insanları için e, farzdır. İlim ehlinin <gülüyor> ittifakına göre, icmaya göre bu beş şeyi terk eden kişi yani e, şehadeti e, terk eden kişi e, kafirdir yani La ilahe illallah terk eden kişi kafirdir. Diğer konularda ise dediğim gibi ihtilaflı, e, ihtilaflı konulardır. Tabi burada e, duralım. İnşallah e, haftaya dersimize e, devam edeceğiz. Şu anki gördüğümüz İslam'ın ruhunlara haftiya dersimizde yine. E, La İlahe şartları Muhammedur Resulullah ne demek? Neyi gerektirir? Hafta inşallah onları göreceğiz. Burada soruda deniliyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati tüm insanlara mı olacak? Adem aleyhisselam kıyamet kopmaya kadar var ola insanlara yoksa sadece kendi ümmetine mi olacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ee, şefaati e, tüm insanlara olacak. Yani mahşer gününde insanların o şeyden kurtarma, kurtarılması için onun şefaati e, tüm insanlara olacak. Ancak bunun dışında ki e, cehennemde olan ateşe giren veya ateşe girmeye hak kazanan Kişi şefaat edilecek mi? Kim şefaat edilecek buna? Buna da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şefaat edebilir. Diğer salih insanlar da şefaat edebilir. Diğer peygamberler de şefaat edebilir. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en bariz şefaat edileceği kişi, en bariz kişileri nereden görecek? Abdest azalarının nurlanmasından görecek. Onlara şefaat edecek en baris. Dolayısıyla namaz kılmayan kişi şefaat olmayacak yani. İkinci soru dua ve zikir yaparken mutlaka dilimizin oynaması mı yani sesli zikir mi etmemiz gerekir yoksa içinden dilimiz oynamadan yapabilir miyiz? Dua ve zikir yaparken mutlaka dilin oynaması gerekir. Çünkü içinden zikir olmaz. E, çünkü dil oynamıyor. Bir içinden kelam sayılmıyor. Yani söz sayılabilmesi için, kelam sayılabilmesi için dilin oynaması gerekir. Kelam dil oynamadığı zaman, kelam olmaz, söz de olmaz. Sadece kalpte geçen bir hatıra olur. Kalpte geçen bir hadisün nefs. E, bir e, ne diyorlar ona? Söz, söz. Nefsin sözü olur. Nefiste geçen bir söz olur. Nefiste geçen söz ise muteber değildir. Muteber olsa içi, ya içinden geçen söz geçerli değildir İslam'da. Geçerli olsa birçok insan geçerli olsa namazın bozulur. Çünkü namazda içinden geçiren bir sürü, bir sürü söz söylüyorsun. Değil mi? Eğer geçerli olsaydı namazın bozulurdu. Onun için içinden geçen şeyler geçerli değil. Ta ki diline dökönene kadar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de dediği gibi ümmetimin kendi nefislerinin söylediği şey affedilmiştir. Ta ki dile dökönene kadar. Yaparsın. Bir beys yok. Yani öyle bir nehi yok. Siz, şimdi siz bir kişi için dua ediyorsunuz. Başka bir soru. Şimdi siz bir kişi için dua ediyorsunuz. Mesela eşiniz için okulu kazansın diye. Ama o olmuyor. Eşiniz bu dünyada iken okulu kazanmıyor. Duanın kabul olması ile ilgili üç şey vardır deniliyor. Ya dua kabul olunur veya sizden bir musibet giderilir ya da kıyamet günü onun <gülüyor> cırını alırsınız diye. Peki buna bunu sadece dua eden kişi mi alır yoksa dua edilen kişi de o ecrü alıyor mu veya bir musibet ondan da gidiyor mu? Dünyada iken ona edilen dua kabul olmuyorsa e, okula alınmıyorsa gibi mesela denilmiş. Kişi e, dua ettiği zaman dediğin gibi üç şey vardır. Ya allah Teala onu duasını kabul eder ya bir musibet gideri veyahut da kıyamet gününde onun ecrini alır. Çünkü dua bir ibadettir ve e, ibadette e, şüphesiz ki Ecir vardır. O kişi e, ecrini alır ve burada <gülüyor> ecrini alan kişi dua eden kişidir. Çünkü ibadeti yapan o kişidir. Dolayısıyla dua eden kişi, Ecri alan kişi dua e, odur. Ve dünyada bir musibet gideriliyor gideriyorsa Allahü Teala o musibeti ister senden giderir isterse senin akrabandan giderir. Yani bazen kişi yaptığı salih amelden dolayı bazen akrabasına da bunun faydası olur. Kim gibi? Babaları kendilerine salih babaları kendilerine bıraktığı şey gibi. Hızır, Aleyhis, Hızır Aleyhisselam'ın kıssasında ee, ne? Hazine gibi Hazine gibi Babaları salih bir insandı ee, Çocuklarına e, Hazine bıraktı Bir duvarın altına Ancak e, Babaları salih olduğundan dolayı ne yaptı allah Teala O duvarı yine ördüttürdü Hazineyi sadece o çocuklar alsın diye. Yani Bazen kişinin Salih olduğu duasıyla Salih olmasıyla akrabasına, çoluk çocuğuna faydası faydası olur. Ancak ilk etapta tabii ki kişi kendisi dua ettiğinden kendisi ibadet ettiğinden sonra kendisi bu ecra alır. Başka bir soru. Mesela bir bayan çalışıyor evli değil ve ailesiyle yaşıyor. Anne ve babasından e, geliri var ve kızından geliri var. Bu Bayanın e, Ne yazıyor? Hmm. Bu bayanın kendisi için kurban kesmesi gerekiyor yoksa sadece ailesinin kesmesi yeterli midir? Bu bayanın e, kendisi için kurban kesmesi yeterli değildir. E, yeterli Aferin Soru şöyle. Diyor ki bir kişi evde birkaç kişi çalışıyor. Kurban kesileceği zaman o birkaç kişi çalışan insanların hepsi kurban kesmesi mi gerekir? Yoksa aileden bir kişi kesmesi yeterli midir? Aile adına. Aile adına. Aileden aile adına bir kişinin kesmesi yeterlidir. Babasının kesmesi kurban o kişi için yeterlidir. O kişi kesmesine gerek yok. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban kestiğinde ne demiştir? Kurban keserken bu benim için demiştir. Benim ailem içindir demiştir. Ve benim ümmetim için demiştir. Ümmetine o peygambere has olan bir şey. Ancak kurban keserken ne diyor? Benim için ve benim. Benim ailem içindir. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımları ve çocukları kurban kesmemiştir. Dolayısıyla sadece babanın kesmesi Yeterlidir diğer şahısların e, kesmesine gerek yok. Ne? E, sorular bu kadardı. Sizin sorunuz var mı? Ne? Peygamber salamış isimler söylediğinde alındı da salak demek lazım. Bazı kardeşler içinden yapıyorlar. Nasıl doğru? İçinden mi dinlemi ne kadar sesli? İçinden yani e, kalbinden mi? Evet. Dediğim gibi kalpten olmaz. ...mecbur dil oynaması gerekir. Ve ne kadar? Kendisi duya, duya, duyacağı kadar. Kendisi. Kendisi duyacağı kadar. Bir de... Um, ...cuma vultusunda ihtilaf var. Peki böyle normal derslerde... sen peygamber dediğini de sallallahu aleyhi ve diyeceğiz mi? Bu, bu zaten sallallahu aleyhi ve sellem... ...peygamberin ismi duyulduğu zaman... ...salavat getirmek farz değil. Anladın mı? Yani getirmediğin zaman... E, haram işlemiş olmasın. Ancak Peygamber sallallahu ancak mekruh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna e, teşvik etmiştir. Ve e, sizin en cimriniz kimdir biliyor musunuz? Benim ismim anıldığında bana salavat getir. Salavat getirmeyen insandır. Onun için ilim ehli e, yani e, şöyle diyor. Salavat getirmek farz değil. Ancak namazda şart. Allahumme salli Allahumme Namazlarda farz. Bunun dışında peygamberin ismi anıldığı zaman farz değil. Ancak getirirsen e, sevabını alırsın. Getirmediğin zaman da e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in cimri vasfını e, sana e, muntabık olmuş olur yani. Tamam. Sallallahu ala Muhammed ve ala ali ve sahbi